ve her taraftaki icraatı öyle birlik ve beraberlik ve benzemeklik içindedir ki tecizi kabul etmeyen bir kül ve inkisağı imkansız bulunan bir külli hükmünde bir tasarruf, bir rububiyet olduğunu bildiriyor. Hem zemin bütün sekinesiyle beraber, lisanı kalden daha zahir hatsiz lisanlarla halıkını takdis ve tesbih. Ve nihayetsiz nimetlerinin lisanı halleriyle Rezzakü Zülcelalinin hamd ve meth senasını ediyorlar. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet kibriyasından istitar etmiş olan zat-ı akdes, zeminin bütün takdisat ve tesbihatiyle seni kusurdan, acizden, şerikten takdis ve bütün tahmidat ve senaları ile sana hamd ve şükrederim.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 hususan bir tanesi, bir milyon yumurtacıklarıyla denizleri şenlendiren balıklardan hiçbirisi yoktur ki, hikatiyle ve vazifesiyle ve idare ve iaşesiyle ve tedbir ve terbiyesiyle yaratanına işaret ve rezzakına şehadet etmesin. Hem denizde kıymettar hasiyetli zinetli cevherlerden hiçbirisi yoktur ki,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 Hatta muhtelif zevklerini ve ayrı ayrı ihtihallerini tatmin edecek bir surette dağların yüzlerini ve içlerini muntazam eşcar ve nebatat ve madeniyatla doldurmak ve muhtaçlara tesir etmek cihetiyle senin rahmetinin hadsiz genişliğine ve hakimiyetinin nihayetsiz vüsatine delalet ve toprak tabakatı içinde gizli ve karanlık ve karışık bulunduğu halde bilerek görerek şaşırmayarak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 Onları bu tarzda tevzif ve tesir eden Halık'ını takdis ve tesbih ederler. Ey halik Rahman ve ey Rabb Rahim, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın talimiyle ve Kur'an-ı Hakiminin dersiyle anladım. Nasıl ki sema ve feza ve arz ve deniz ve dağ, müştemilat ve mahluklarıyla beraber seni tanıyorlar ve tanıtırıyorlar. Öyle de zemindeki bütün ağaç ve nebatat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 Heyet-i ile bütün zemin yüzünde birlik ve beraberlik, birbirine benzemeklik ve sikkey-i hilkatte ve tedbir ve idarede münasebet ve onlara taalluk eden icat fiilleri ve rabbani isimlerde muvafakat ve o yüz bin enva'ın hadsiz efratlarını birbiri içinde şaşırmayarak, birden idareleri gibi noktalar, o vacibül vücud sani'in bilbedahe vahdetine ve ehadiyetine dahi şehadet ederler. Hem nasıl ki onlar senin vücubu vücuduna ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de ruh zeminde dört yüz bin milletlerden teşekkül eden zihayat orzusundaki hadsiz efradın, yüzbinler binler tarzda iâşe ve idareleri,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 o kelimelerden her birisi dahi ayrıca seni takdis eder. Hususan meyvelerin bedî bir surette, etleri çok muhtelif, san'atları çok aciyip, çekirdekleri çok harika olarak yapılarak, o yemek tablalarını ağaçların ellerine verip ve nebatların başlarına koyarak, zîhayat misafirlerine göndermek cihetinde, lisan-ı olan tesbihatları, zuhurca lisan-ı kal derecesine çıkar.